İsmail Bey, Danimarkadan merak ettiği soruyu bize aktaracak. Hoş geldiniz. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. E, hocam da bu oturarak namaz kılmakla alakalı soracaktım. Bu o, tam aydınlanmadı bizde. E, şimdi e, hocalar da dinliyoruz, e, deniliyor ki hani ayakta gücü yetiyorsa yani e, ayakta kılsın. Yani kıyamda duracak. Benim anladığımız nasıl anladığımızı anlatayım ben. Evet. Kıyamda duracak, ile kılacak. Böyle anlıyoruz. E, dizlerinde rahatsız olan bir arkadaş var Şimdi bu arkadaş kıyama ve rükuya gücü yetiyor Ama secdeye gidemiyor Şimdi deniliyor ki Ayakta başlasın secde de devam etsin İma kılsın Şimdi bu ara secdeye inerken e, Baya bir jimnastikçi olması lazım Bağdaş kurarak oturması veya ayakları kıbleye uzatması için Çünkü sorunun izlerinde, Dizlerinin üzerine çökemiyor Bu kişi diyor ki ben otursam e, Ayakta başlamak yerine Ayaklarımı kıbleye uzatsam Oturarak namaza başlasam olur mu diyor. Yani çünkü sandalye müsaade yokmuş galiba oturmak mümkünken. Evet. Müsaade değil de o konuyu sorun bu, sorun bu. ayrıntılı sorun bir bu. şekilde bir anlatmıştık. Bir daha den. De, de, de, de, de. Evet. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Hocamız şimdi cevaplayacak sorunuzu. Hocam geçen hafta da tafsiratlı bir şekilde konuşmuştuk bu meseleyi. Camilerde artan tabure sayılarından bahsetmiştik. Bu konuya değinmiştik. Arzu ederseniz bir kez daha değinelim ve İsmail Bey'in sorduğu soruya cevaplamış olalım. Yani bir kişi namazı ayakta durarak, rükûü tam yaparak, secdesini de asli şekliyle yerine getirerek kılabiliyorsa tabii ki bunun sandalyede veya taburede oturması caiz olmaz. Peki ayakta durabiliyor ama rükû da yapabiliyor kardeşimizin ifade ettiği evet. gibi fakat secdeyi şey, yani dizüstü çömelemiyor dizüstü oturamıyor yere ee, veya işte ne bileyim secdeyi tam yapamıyor e, ayaktan aşağıya inemiyor e, bu kişi oturarak namazını kılması lazım yani ayakta durması artık gerekmez rükû da yapabilse bile ayakta durabilse bile bu kişinin ayakta durması gerekmez Şah Hanefi mezhebine göre Madem ki efendim secdeyi tam şey yapamıyor değil mi? O zaman bu kişi oturarak e, ima ile namazını kılar. Oturduğu yerde bağdaş kurar veya ayaklarını kıbleye uzatır veya yan taraflara uzatır. Artık nasıl oturabiliyorsa evet, e, ağrısız bir şekilde nasıl rahatça oturabiliyorsa o şekilde oturup namazını ima ile kılar. Evet. Çünkü ayakta durmak, rükû ve secdeyi, secdeyi yapabilmek için ayaktan aşağıya doğru inilir, secdeye kapanılır. E bir kişi secde yapamıyorsa artık o kişiden ayakta durma zorunluluğu da kalkar. kalkar. Dolayısıyla oturduğu yerde artık nasıl rahat edebiliyorsa o şekilde oturur ve namazını ima ile kılar. İma dediğimiz kaş göz hareketi değil Hanefi'ye göre. Ne yapar? Başını rükû için hafifçe öne eğer, rükûnü yapar. Sonra biraz daha fazla öne doğru eğilerek, rükûdan daha fazla öne doğru eğilerek, bu defa da secdelerini yapar. Sonra oturur tekrar, eski haline döner, oturur. Tahiyyatını, salli barikini okur, sağa sola selamını vererek namazını tamamlar. Hanefi'ye göre böyle. Evet. Şafiiye göre ise bir kişi ayakta durabiliyorsa... Rükûn'u da yapabiliyorsa ama secdeyi yapamıyor veya rükûn'u yapamıyor. Ama ayakta durabiliyor. Şafi'ye göre durabiliyorsa o kişi yine ayakta namaza başlayacak. Evet. Ayakta yapabildiğini yapacak yani kısaca şafiiye göre. Yapabildiğini yapacak, ayakta duracak, sonra rükûn'u yapar ve oturur. Secdesini yapamıyorsa işte öne doğru bir... Yüksekçe bir şey koyar ve yastık ve benzer bir şey onun üzerine başını eğip secdesini yapar. Veya tam yapabiliyorsa secdesini yine secdeyi de yapar. Kısaca Şafii mezhebine göre illa ayakta da durması lazım bu kişinin eğer durabiliyorsa. Evet. Yani yapabildiklerini mutlaka yapar ama Hanefi'de secde, ayakta durmak secdeden dolayı secdeyi yapamıyorsa ayakta durması da gerekmiyor artık. O oturduğu yerde namaza başlar. Evet. Şükürler olsun hocam. Ee, dinimiz ibadetler için zorlayıcı değil. Yani bütün kolaylıkları Cenab-ı Allah bize lütfetmiştir. Yeter ki siz ona yönelin. Evet. İbadetinizi yapın. Sağlığınız el verdiği ölçüde nasıl yapıyorsanız öyle yapın.